alo selamun aleyküm ve aleyküm selam Fikret Bey hoş geldiniz hoş bulduk hocam hayırlı akşamlar hayırlı akşamlar diyoruz Buyurun. ben Mehmet hocama bir soru olacak da şimdi ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an yolu Türkçe merdiği tefsirini okuyorum da hı hı. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'dan çok bahsediliyor ve kardeşi Hazreti Harun'dan Firavun Hazreti Musa'yı onun kardeşini niçin öldürmemiş? Yani kız çocuklarını öldürüyor, erkek çocuklarının öldürdüklerini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Hı hı. Hazreti Harun'un hayatta kalmasının mucizesi nedir? Onu öğrenmek istiyorum ben hocam. Evet, teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, e, Hazreti Musa'nın hayatta kalışını e, Cenab-ı Allah murad etmiş, zaten e, Firavun'u vesile etti. Firavun'un evinde büyüdü Musa Aleyhisselam, belli zaten onu hepimiz biliyoruz. Hı hı. Hazreti Harun'a gelince, şimdi Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'a bir niyazda bulunuyor. E, Cenab-ı Allah onu risaletle, peygamberlikle görevlendirdiğinde dilinde kekemelik var. Ben ya Rabbi bu davayı rahatlıkla anlatamam insanlara. İnsanları dine davet, tevhide davet ederken fasih bir şekilde konuşmayı beceremem. Dilinde tutukluk vardı, kekemelik hı hı. vardı. Ey Rabbim kardeşim Harun benden daha düzgün konuşuyor. Onu ...bana yardımcı kıl... ...vec'alli vezire min ehli... Harun. ehiştut bihi ve eşriku fi emri... ...kardeşim Harun'u da... ...bana yapacağım bu hizmette ortak et... ...o bana destek olsun... ve efsahu minni lisanen... ...o benden daha düzgün... ...daha fasih bir lisana sahiptir... ...daha güzel konuşur, daha rahat konuşur... ...yani dine davetin başarıyla sonuçlanabilmesi için, Hz. Musa'nın yapmakla yükümlü olduğu davetin başarıyla sonuçlanabilmesi için, Cenab-ı Allah'tan böyle bir niyazda bulunuyor. Cenab-ı Allah da o davetin tam bir şekilde, mükemmel bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla, Harun aleyhisselamın da hayatta kalmasını murad etmiştir. Evet, dilenmiştir. E tabi Cenab-ı Allah murad edince artık bir insanın hayatta kalmasını yüce Allah murad edince kimse ona dokunamaz. Bir insan ki Cenab-ı Allah onun hayatta kalmasını diliyorsa bütün kainat onu hayattan e, almak yok etmek için el birliği etse bile Cenab-ı Allah ona müsaade etmez. Elbette ki onun öldürülmesine müsaade etmezdi. Ha denilebilir ki, kardeşimiz belki mukadder bir suale de cevap vermek istiyorum. Diyebilir ki, Musa aleyhisselamın o dilekte bulunmasından çok önce Harun hayattaydı, Firavun niye onu öldürmedi? E, cenab Cenabı Allah... Musa Aleyhisselam'ın böyle bir talepte, böyle bir niyazda bulunacağını çok önceden, ezelden bildiği için Harun Aleyhisselam'ın yaşamasını sağlamıştır. Onu himayesine almıştır. Kader meselesi Tabii burada giriyor. Tabii ki yani takdir-i hudâ böyle tecelli etmiştir. Onun için kimseler ona ilşemedi, Ne Musa'ya ne Harun'a. Cenabı Allah onlar vasıtasıyla tevhide daveti Böylece o zaman da gerçekleştirdi ikisi aracılığıyla.